2015 yılında kurulan ve amacı çocuklar arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik ayrıştırmayı ortadan kaldırmak olan Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Aytül Yüksel ile birlikteyiz bugün. Derneği, derneğin projelerini ve çocukları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok kısaca amacından bahsettim derneğinin ama aslında daha genel ve daha büyük bir amacı var çocuklara hizmet eden. Biraz derneğin amacından ve kuruluş hikayesinden bahsedelim mi? Tabii ki. Derneğimiz 2015 yılında kuruldu. 1 Aralık 2015 derneğinde. 4. yılımızı kutladık. Hı hı. Derneğimiz çocuk hakları temelinde aslında projeler hazırlayıp hali yürütüyor. Yaklaşık 200 e Sayımız ulaştı gönüllüğümüz açısından. Türkiye'nin her yerinde projeler hazırlamaya çalışıyoruz. Ama şu an daha çok ana kadromuz da İstanbul'da olduğu için Hı -hı. daha çok İstanbul bölgesinde proje yürütüyoruz diyebiliriz. Ne tip projeler yürütüyorsun? Yani şu anda mesela aktif olarak yürütülen ve çocuklara fayda sağlayan nasıl projeler var? Başlıklandırabilir miyiz onları? Şu anda Kırımlı Aslanbey İlkokulunda Balat'ta İstanbul'da hı hı. uzun süreli yani 2018-2019 bir tam okul yılını kapsayan bir mesela proje ediyoruz o okulda. O okulda 7 farklı başlıkta içerisinde matematik, çevre ve doğa, felsefe, drama, psikodrama, resim, müzik gibi başlıklar içeren... Atölyelerden oluşan bir program hazırladık. Hı hı. Yaklaşık kaç çocuğa orada hedefliyoruz? Sanırım 200 çocuğa yakın bir çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz sınıflarda. Çok güzel bu, geri bildirimler aldık o Çocuklara bu alamadıkları derslerin eğitimlerini mi veriyorsunuz? Yani bu mesela drama dersi görmüyorlar siz onlara drama dersi mi veriyorsunuz? Yok aslında biz kulüp oluşturduk Hı -hı. Gönüllülükle çocukların katılabilecekleri çocuklara seçenekler sunduk Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerini Kendileri seçtiler Evet Ve kendileri seçmeleriyle de daha gönüllü severek geliyorlar yer alıyorlar bu şekilde yakın zamanda bu projeyi yürütüyoruz. Evet. Peki okullarını neye göre seçiyorsunuz okulları ya da vereceğiniz çocukları? Aslında şöyle ilerliyor okullardan bize talepler geliyor bazen öğretmenler hmm. aracılığıyla bazen müdürler aracılığıyla. Halihazede hangi ihtiyaçları varsa aynı konuda destek istiyorlarsa onunla ilgili bizimle iletişime geçiyorlar. Biz de birlikte güzel iş birlikteye doğurabileceğimize inandığımız ve yetişebildiğimiz kadarıyla da onlara destek olmaya çalışıyoruz. Siz hep bir gönüllü ekibiyle mi ilerliyorsunuz? Yani tüm dernek çalışanları gönüllü evet, olarak? Sadece iki profesyonel çalışanımız evet. var. Kalan herkes gönüllü. Hı hı. Bir de sizin bir sürdürülebilir dünya projeniz var. Ee, siz zaten o projenin başındasınız değil mi onun proje koordinatörüsünüz Evet Biraz e, o projeden o, bahsedelim Aslında çevre südübilik başlığına nasıl başladığımızda belki kısaca Lütfen. bahsedebiliriz ee, Biz 3 yıl önce 4 e, arkadaşımızla derneğe TÜYAP'da ulaşmıştık Çocuklarla bir şey yapmak istiyorduk e, TÜYAP4'ne katılmıştık orada tanıştık Ve sonra bir güzel ilişkiniz doğdu bir yıl boyunca aslında ön hazırlık gerektiren bir program oluşturduk. İçerisinde pedagog, işte psikolog, şehir bölge planlamacı, işte eğitim tarafı olan böyle bir ekip var, çevre mühendisi. Bu ekiple biz bir yıl proje hazırlığı yaptık bir sonraki yıl için. Hatta o dönem aramızda da şöyle konuşma oluyordu. İşte 7-8 aydır derneğe gidiyoruz, geliyoruz, sürekli proje konuşuyoruz. O daha hiç çocuk <gülüyor> görmedik falan diye. Yani kendi kendimize güldüğümüz dönemler de oldu. Ama neticesinde o hazırlığın ilk projesini Gölpazarı'nda yaptık. Bilecik Gölpazarı ilçesinde. 4 haftalık bir program yürüttük orada. Bütüncül bir yaklaşım vardı bizim çevre ve doğa açısından. Orada bir atık hiyerarşisi üzerinden gitti kurgu yaptık. İlk önce atık üretmemekten başlayıp, sonra evde tekrar değerlendirmek, dışarıda geri dönüştürmek, işte geri kazanmak, kompost yapmak gibi Hı -hı. ayakları da vardı. Çok iyi bir e, projeydi ol. İsmi beş paranınla beş adımdı. Hmm. Çocuklara mı anlattınız bunu? Yani e, o, o çocuklara işte geri dönüşüm, sıfır atık ve işte e, kompostla ilgili eğitim çocuklara veriyorsunuz değil mi tamamen? Evet. Hmm. E, her başlıkta e, bir eğitmenimiz geldi ve o hafta o konuyu farklı e, disiplinlerden faydalanarak hazırladık işte hmm. içerisinde. Bazen sanat da vardı Bazen Atık tesisini Gezmek de vardı mesela hmm. Böyle farklı şeylerle bütünleştirdik Hatta çocuklar bize Bittiği gün Kendileri tiyatro hazırlamışlar Tüm bu ana tıklarımızı kapsayan böyle küç küçük Hı -hı. bir gösteri yaptılar. Bir teşekkürlerini öyle iletmek istediklerini verittiler. Biz için çok anlamlıydı. Sonra aynı projeyi kağıthane'de de yaptık. Ve orada çok sevilen de bir bölümümüz vardı çevreci kuklalar diye. Üç tane kuklamız vardı. Kuklalar da, e, üzerinden tüketmemeyi çok tüketimin iyi bir şey olmadığını e, anlatıyorduk. O, o Tiyatromuz çok sevildi. Yani 8-9 kez farklı yerlerde oynandı. Başka an, okullarda hani. da. Şimdi de aynısını e, Kırımlı Aslan İlkokulu'nda gerçekleştiriyoruz. Hı hı. E, ve bu o, beş parmağımla beş adımla başlayan e, sadece projeyle başlayan konu bir başlık haline geldi derneğimizde. Sürdürülebilir Dünya başlığını aldı. Ve onun altında şimdi e, farklı farklı... ...atölyelerle konuları ilerletmeye çalışıyoruz. Evet, ne gibi atölyeler yapıyorsunuz mesela? Başlıkları neler bu atölyelerin? Mesela e, bu yıl e, güzel bir atölyemiz vardı. E, muzlu sütün yaşam döngüsü analizini yaptık <gülüyor> çocuklarla. Aslında o ambalajlı muzlu sütün... ...işte kolay elde edilmediğini evet, kendileri evet. çok güzel e, gördüler. İşte ne kadar e, karbonhidoksit salınımı, ne kadar enerji harcadıklarını... ...böyle bütüncül bir... Yaklaşımla anlattık O çok keyifliydi Çocukların farklı dünyaları görmelerine sebep oldu İşte muzun Afrikalardan geldiğini şahit oldular İşte gemiyle geldiğini, Orada bir karbon dioksit salınımı olduğunu. olduğunu fark ettiler Sonunda da şöyle bir şey olmuştu İşte ben çocuklar hangisini tercih edersiniz falan diye İşte bir tane sarkalan şey demişti Ama işte namne marketindeki <gülüyor> süt de şey <gülüyor> ee, tadı çok güzel diye söylendi bunda hemen arkadaşı onu itiraz ederek uyardı ama bu sağlıklı dedi çünkü biz sonunda da onlara evet. muzu süt yaptık orada ve dağıttık kendilerine aradaki farkı gösterdik işte biz bunu bak köyden getirdik şu kadar bir karbonhagizine sebep olurken ve ambalaj da yok bardaklar dağıtıyoruz falan. Böyle güzel bir deneyimimiz oluştu. Peki yaş grubu var mı yani bir yaş aralığınız çocuklardan? Var daha çok okul öncesi hmm. ve işte ilkokul 4 Arası. de kadar evet hmm. o aralıkta yani evet. 6-10 yaş 6-11 yaş aralığı gibi sayabiliriz çok çalıştığımız. Sadece devlet okullarını mı projenizi uygulama alanı yani devlet okullarıyla mı çalışıyorsunuz? Mesela özel okullardan böyle bir talep geldiğinde ya da böyle bir istek projeyi onlara uyarlayabiliyor musunuz? Uyarlanabilir tabii şu ana kadar daha dezavantajlı bölgelerdeki hmm. işte çocuklarla iç göçün olduğu Mülteci çocuklarla hatta dış güçün dolu mülteci hı hı. çocuklarla da çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Yani daha çok imkanın kısıtlı olduğu çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, Evet şimdi kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da tohumunda, NASA'da ekolojik yaşam programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün çocuklar bizim derneğinin yönetim kurulu üyesi, ayütül Yüksel ile birlikteyiz. Evet, derneğin bir sürü projesi var ama temelde ve ilk şeylerinizden bir tanesi kitap okuma ...ve kitap okuma kültürünün yaygınlaşması ile ilgili de çok ciddi projeleriniz var... ...bir sürü çalışmalarınız var... ...çok da önemsiyorsunuz bu konuyu... ...yani hepimiz önemsiyoruz... ...çünkü okumayı bıraktığımız şu zamanlarda... ...onunla ilgili ne gibi çalışmalar ve ne gibi projeler yürütüyorsunuz... ...biraz ondan da bahsedelim mi? Kitap bağı diye bir aslında... Kitap bağı... Evet çalışma başlığı <gülüyor> oluşturduk... ...orada da Mine Hanım aktif çalışıyor... Ee, o alanda mesela en somut size verebileceğimiz en yakın örnek e, Dodo kitap okuyor hı hı. E, diye bir projemiz var. Dodo de bir baykuş simgemiz var. E, kuklamız. O... E, Ortaklaşa seçtiğimiz bir kurulun seçtiği e, kitap listelerini e, eğitmenlere yaratıcıdır ama yardımıyla e, nasıktanız gerektiğini anlatıyoruz öncesinde. Sonra bu projede de eğitmenlerimiz gidip çocuklarla buluşuyorlar. E, 15 günde bir yürüyen geçen yıldan başlayan e, bir projemiz var. Mesela Dodo kitap okuyor. Yine Kırmızı Aslan Okulu'dan. Bir, bir yıldır bu projeyi yürütüyoruz. Nasıl bir yani nasıl ilerliyorsunuz? bir kurulumuz var ve o hı hı. kurulumuz kitaplar seçiyor çocukların 15 günde bir değişiyor mu o kitap? Aynen. Evet. Onları psikolojik yönden, işte doğa yönünden, farklı disiplinlerden içerisinde bilgiler barındıran kitapları seçiyorlar ve o kurulumuz seçildikten sonra bir de eğitici eğitimi veriyoruz okuyucularımıza, hı. gönüllülerimize. O eğitimden geçtikten sonra 15 günde bir çocuklarla kitap okuma günü yapıyoruz. Aslında Milliyetin Bakanlığı'nın ayırdığı bir süre var. 45 dakikalık çocuklara bununla ilgili. Ve o sürede aslında Günlük desteğe 45 gidiyoruz. 45 dakika mı? Bu? Hayır, çarşamba günleri. Hmm, bir günde 45 dakika. Aynen bir günde dakika. kitap ilgili serbest bırakıyor. Ve biz orada Hı -hı. destek Aynen oluyoruz mi? o okula. Of. Çok farklı kitaplar okunuyor. Ve şimdi... Orada başka atölyeler yapıyoruz ama Çocuklar bizi gördüğü zaman Aa, Dodo geldi falan hmm. diyorlar <gülüyor> Çok güzel, çıktı. Evet. En somut e, Projemizden bir tanesi o Onun dışında e, Yazarımla buluşuyorum etkinlikleri yapıyoruz e, Çocuklara e, Ücretsiz olarak kitaplar dağıtıyoruz e, Sonra e, Bazen o yazarları bazen başka yazarları Onlarla buluşturup e, Bazen onların ağızlarından Kendi hikayelerini hmm. anlatmalarını hmm. istiyoruz Onlara işte kitaplarını imzalatıyorlar falan Tabi bambaşka bir atmosfer oluşturuyoruz yani O kitabı oluşturan kişiyle tanışmak Çocuk için çok önemli evet, Onun anlatması mesela evet. bazı hikayeler onu çok etkiliyor Bu önemli bir etkinlik İki tanesi Gönüllülerimizden bağışla Kurduğumuz kütüphanemiz var Okul kütüphanesi Neredeler? İkisi de Kağıthane'de hı hı. Devlet okullarının Devlet içinde okulunu, mi? Evet bize hı hı. talep gelmişti Aa, Biz de iki Bağışçımız sayesinde Z Kütüphane kurduk de Z Kütüphane deniyor Onların yargınlaştırılmasını istiyoruz Çünkü Anadolu'nun dört bir yanından Mesela bununla ilgili bize ...talep evet, geliyor. E, yani kağıthanede olması tabii ki çok güzel ama... ...yani Türkiye'nin dört bir yanında... ...kütüphane isteyen bir sürü okul var. Hani bunun yaygınlaştırılması çok önemli. Peki bunun desteklenmesi için yapılabilecek bir şey var mı? Yani biz mesela... ...bu tip hani bir kitap... E, işte, ...kitap mı bağışlıyoruz... ...işte e, para mı veriyoruz... Hı -hı. ...ya da işte ortam mı sağlıyoruz... Hı -hı. ...nasıl oluyor bu bağış? Yani bağış aldığımız... E, ...web sitemizden linkimiz var... ...oradan da bakılabilir... E, bir de e, bazen bireysel başvurular oluyor bize. Ben işte e, kardeşim adına, abim hı hı. adına, ablam adına kütüphane kurdurmak istiyorum hı. diyerek gelenler de oluyor. Ee, yaklaşık kaç kişiye hitap edeceği, ne kadar bir hacimde olacağı hesaplanıyor hepsi. Ee, ve bütçe çıkıyor. O bütçeyi karşılığında da biz okula hı hı. O, o kütüphaneyi kuruyoruz. Peki kitap gönderebiliyor muyuz? Kitap da kabul ediyoruz. Ee, tabii onları e, grubumuz... Seçiyor hmm. seçmeye çalışıyor Kitabın aralarından i̇şte Evet yıpranmamış olması Falan onlar da Çocuklara e, uygun olmuş evet, olması evet, Onlar da önemli kriterler Bizde genelde şey var ya okumak istemediğimiz Ya da atmak istediğimiz kitabı bağışlıyoruz aslında Okuyup çok keyif aldığımız Değil de ya da çocuk için uygun olup olma, Olmadığını düşünmüyoruz çok Onun için orada bir, bir de, <gülüyor> eleme e, sisteminin Olması e, iyi Kitap e, Ağacı diye de bir e, projemiz vardı e, O ilk tüyapta başlamıştık bir, bir metalen ağaç yaptık aslında. Ve çocuklara dedik ki, buradan işte bir kitap buraya asabilirsiniz. Aynısını kendisini, kendi aldığınızın aynısını da başka birine hediye hmm, edebilirsiniz hmm, diye. Kendileri tüy yaptığında aldıkları kitaplardan inkişareten aldılar. Birilerinin kendilerini bir tanesini ağaca hmm, astılar. Ve içine çok notlar güzel, yazdılar. Kendi güzel. isimlerini falan. Evet. Sonra bu kitaplar başka öğrencilere iletildi. O öğrenciler de öyle güzel ...mektuplar yazdılar ki onlara hmm. kitap hediye eden arkadaşlarına evet. falan... ...böyle bir bağ oluşturduk. Yani, o yüzden de aslında bu çalışma grubumuzun adı Kitap Bağı. Evet, çok güzelmiş. Ee, bir de dernek olarak hem yetişkinlere hem de çocuklara bazı eğitimler veriyorsunuz. Ee, bu eğitimler nasıl eğitimler, içerikleri neler? Ee, eğitici eğitiminde şöyle bir aslında yola çıktık... Ee, ...bizim öğretmenlere de ulaşmamız gerektiğini evet. düşündük. Şişli'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de izniyle... ...ana sınıf öğretmenlerine dört günlük bir eğitici eğitim programı hazırladık. Yine içerisinde farklı disiplinler vardı, yaratıcı drama vardı, işte psikoloji vardı, edebiyat vardı, sanat vardı. Çok faydalı geçti. Eğitmenler çok güzel geri bildirimde bulundular... Biliyoruz ki bir eğitmeni Tabii. yetiştirdiğimizde çok fazla çocuğa dokunuyor. Evet. Dolayısıyla o çok beğenilen bir projemiz oldu. Tekrar ikincisi gerçekleştirildi. Üçüncüsü planlanıyor şimdi. Hı, hı. Bunun için peki belediyelerin ya da okulların mı size başvurması gerekiyor? Mesela bir okul ben işte bütün öğretmenlerime bir eğitim vermek istiyorum sizin aracılığınızla mı diye sizin kapınızı çalıyor. Şöyle aslında öğretmenlerin yıl sonunda okullar kapandıktan sonra da bir dönemi oluyor ya. Evet eğitim, seminer dönemi seminer dediğimiz. Dönemi. Aslında bu o dönemde gerçekleşen Hı -hı. eğitimlerdi. Hı -hı. Anladım. Süre e... anlamında da doldurulması gereken bir saat aralığı var. O saate biz dahil olduk. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla oldunuz evet, yani. Evet ha, milli evet. Milli Eğitim Bakanlığı sizden bu tip eğitimler istedi ve siz o seminer döneminde öğretmenlere bu eğitimleri verdiniz. Evet Sana, ilçe milli eğitim. Güzel müdüründen böyle bir talep geldi o zaman Şişli'de. Ee, hmm. Orada organize olduk. Evet anladım. Çok güzel. <gülüyor> Peki biz e, sizin derneğinize nasıl e, üye ve gönüllü desteği olacağız? Yani ben bir esel olarak size nasıl destek olacağım? Derneğimizin internet sitesi var. Bütün çocuklar bizim.org Facebook sayfamız var. Instagram sayfamız var. E, sosyal medyadan da ve e, e-mailimizden de yine bize ulaşabilirsiniz Bütün çocuklar org Bütün çocuklar bizim nokta org Bütün çocuklar bizim, bütün çocuklar org. bizim org web sayfasından Evet iletişim kısmından bizimle e, bağ kurabilirler e, Yine Facebook'ta da hani bütün çocuklar bizim e, Derneği Instagram hesabında da bütün çocuklar bizim Oradan da takip edebilirler hı hı. E, Peki e, bu gönüllü ya da işte size bağışta bulunma e, yolu bir de bir okul, devlet okulu ya da özel okul hiç fark etmez. Sizin bir projenizden faydalanmak istiyor. Onun için ne yapacak? Yine bu benzer hesaplardan bizimle iletişime geçerlerse biz mutlaka onlara geri dönüş sağlıyoruz. Bazen sıralama yapıyoruz. Hı hı. Yoğun talep olan konularda hı hı. imkanımız varsa da hemen gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet. İzmir'de mesela 23 Nisan'da çocuklara tişört Hmm. Renkli şörtler, renkli şapkalar, renkli e, balonlar götürmüştük bayraklı da bir okula. E, aynı desteklerimiz de oluyor. Hmm. Tabii asıl önceliğimiz tabii çocuk, bu da çocuk haklarına giriyor. Ama biz eğitim hakkıyla evet. e, ve ayrımcılık hakkıyla daha fazla ilgilenmeye çalışıyoruz. Ama aynı desteklerimiz de oluyor çocuklara. E, özellikle soğuk bölgelerimize, bot... Mont, işte bazen ısınma ile ilgili hani desteklerini varsa, ince geldi. Evet, destek evet. olmaya çalışıyoruz. Ama şunu da söyleyebiliriz, sizin hani projelerinizden desteklen, faydalanmak isteyen okullar ya da işte özel ya da devlet okulları size başvurmak zorundalar. Yani onlar size talep ediyorlar, siz o talebi karşılıyorsunuz. Evet, evet, <gülüyor> o kadar çok talep yağıyor ki, evet. hani biz hangi okullar acaba? ...çalışsak diye bir aktiviteye girme evet, e, şansı e, zaten gönüllü bir ekiyor yani evet Türkiye'de çok bu konuda çok ihtiyaç var. Ee, tabii biz de hep gönüllülük çerçevesinde ilerlemeye çalışıyoruz. Yani bağışlarla ilerliyoruz Eki bir de kısıtlı. Aynen aynen. Evet. Ee, yani öyle büyük fonlara pek ulaşamadık henüz. Ee, belki ilerleyen ilerleyen dönemlerde daha başka projeler de yürütülebilir. Ee, bir de böyle bu sene şunu fark ettik. Tek okulla yoğunlaştık ve oradaki değişimi görmek hmm. ve ölçmek istedik. Uzun evet. dönemli çalışmak istedik. Evet. Çok keyifliydi bizim için. Evet, tek okulda dönüşümün nasıl olduğunu daha iyi gözlemledik. Evet kültürel değişimi gözlemledik. Evet. Ayçlı Hanım programıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiğiniz bize. Evet biz bugün Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Aytül Yüksel ile birlikteydik. Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin yaptıklarını ve projelerini konuştuk. Lütfen siz de Bütün Çocuklar Bizim Derneği.org web sayfasını ziyaret edin ve onlara nasıl destek olabileceğinizle ilgili bilgi edinin. Tohum'da nasıl da ekolojik yaşam programında bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın